Oh yeah. Açık gazete. Merhaba kainat... Bugün 21 Temmuz Perşembe, Yıl 2016, Ay 7, Gün 203, Hızır 77 1437, Hicri Şevval 17, 1432, Rumi Temmuz 8 Apollo 11 uzay aracıyla uzay yolculuğuna çıkan astronot Armstrong ve Aldrin Ay'a çıktılar, 1969 Günün sözü, bir şeyi sadece onun iyi olduğunu düşündüğümüz için istemeyiz. Tersine onu istediğimiz için onun iyi olduğunu düşünürüz. Spinoza Günün şiiri Suret Sen değildin görüş günü tel örgüden görünen Boncuklarla işlediğim suretin de o senin Gölgenin güneşe nispeti Leylim Hem seni ben seni görmekle görmüş değilim Görmedikçe gözlerinin gördüğünü tekmil Sabahları çarşıya giderken örneğin gece dışarıda kalmış. Can Yücel. Günün tarihi. 70 yıl önce bugün 21 Temmuz 1969'da Türkiye'de ilk tek dereceli ve çok partili döneme geçildi. 47 yıl önce bugün 21 Temmuz 1969'da Apollo 11'de uzaya yolculuğa gönderilen Amerika'lı astronot Neil Armstrong'la Richard Aldrin aya ayak bastılar. Armstrong ay yüzeyine inerken şu sözleri söyledi. Küçük fakat insanlık için büyük bir adım. Olay o zamanlar yeni olan televizyon aracılığıyla tüm dünyada izlenmişti. Büyük Saatle Marif Takvimi Merhaba herkes, Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Mardacan Tombil ve Sefa Söyler'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta çaldığımız parça Seville, Sevilla adını taşıyordu. Bu Bonfa bestesi ve seslendiren de onun orkestrasıydı sanıyorum. Ve e, bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar Kitabı'ndan görmeye çalışalım.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 Yoldaki Tehlike Sevilla civarı, 1936 kışı. İspanya'da seçimler yaklaşmaktadır. Bir senyor topraklarında dolaşırken Pejmür'de yırtık pırtık kılıklı biri karşısına çıkar, senyor atından inmeden adamı yanına çağırır ve eline bir madeni parayla bir seçim listesi tutuşturur. Pejmür'de adam her ikisini de, parayı da, listeyi de yere bırakır ve sırtını dönüp giderken şöyle der. Açlığımda ben hükmederim. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncı Tarihte bugün, 1905'te bugün ikinci Abdülhamid'e Yıldız Camii önünde Ermeniler tarafından suikast girişiminde bulunulmuş 2. Abdülhamit Sultan, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile ayaküstü konuşması sebebiyle bunun sayesinde arabadan uzakta olduğu için suikastten yara almadan kurtulmuş. Evet bir şu ekleme yapayım biz bunu Wikipedia'dan e, alıyoruz. Wikipedia şeylerini alıyoruz. Oradaki olanı aktardığımız gibi bir şekilde koyuyoruz. Burada Ermeniler diye geçiyor ama bütün Ermenileri bu şekilde yaftalamak belki o zamanın medyasına uygun olabilir ama bir şekilde örgütler ya da kullanılmış kişiler tarafından yapılmış olan bir suikast girişimi olarak da nitelendirmek doğru olacaktır. Evet devamını getirelim 1944'te bugün 2. Dünya Savaşı 20 Temmuz'da Adolf Hitler'e başarısız bir suikast girişiminde bulunan Naziler diyelim bu sefer de o zaman yani Nazi ordusu subayları Klaus von Stauffenberg ve işbirlikçileri Berlin'de idam edildiler Filmlerin ve kitapların başlıca konularından bir tanesi olsa gerek Evet 1960'ta da Sri Lanka'da başbakan seçilen Sirimavo Bandara dünyanın ilk kadın başbakanı olma unvanını da bu şekilde almış oluyor. Tarihte bugün de böyle. Evet, şimdi gün haberlerine e, geçebiliriz. E, efendime söyleyeyim. E, sana kötü bir haberim var Can iki tane var. Bakalım, bilmediğim bir şey durum ee, tamam. Yani bakalım işte. Bir tanesi e, dün gece e, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki e, cunta'nın 15 Temmuz akşamı yaptığı darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini açıkladı. Bu kötü haber değil. Mütahber senin için. Ee, Türkiye'de yüzde oranla hükümetini seçmiş bir halktı ve hükümetini korumaya yönelik yüzde kitle sokağa döküldü diyor. Askeri darbe girişimine karşılığını verdi. Hepsi bizim adamlarımızdı diyor yani. Oran vermiş mi? Evet. Yüzde bir oranla devletin hükümetini seçmiş bir halktı ve hükümetini korumaya yönelik yüzde kitle sokağa döküldü. Askeri darbe girişimine karşılığını verdi insanlara. Demokrasiye sahip çıkmalarını istedik diyor. Koskoca Cumhurbaşkanı'nın doğru söylemeyeceğini söylemiyoruz herhalde. Evet ama insan biraz garipsiyor yani herkesin haberi varken televizyonda duyarken bunları Cumhurbaşkanı'na kimsenin haber vermemesi, sadece eniştesine telefon yoluyla bu şekilde bir haber vermesi. Enişte konusu değil, oraya katılanların demokrasi için katılanların doğrudan böyle evet. kendi kitlesi olduğunu söylüyor. Evet, tamam. Ben o konuda tamam. söylüyorum. Enişte meselesine sonradan gelebiliriz. Ve şunu da söylemiş Erdoğan. Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından ülke genelinde 3 ay olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Şimdi ona giriyoruz. O da ikinci kötü haber. Fakat arada Konya'da da şey demiş. Video konferansla yaptığı bir konuşmada. Konya ikinci bir emre kadar meydanlardan çekilmiyor değil mi demiş. Yani emir komuta zincirine de bağlamış. Bu da onun devamı. Z52'lik evet. kitleni. Evet. Bu bir ikinci kötü haberse Cumhurbaşkanı gece yarısı dün Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından yaptığı açıklamada darbe girişiminde bulunan terör örgütünün tüm unsurlarıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için anayasanın 120. maddesi uyarınca 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini söylemiş. Yani şimdi tamamen bir e, olağanüstü hale girdik. 3 ay süreyle devam edecek. Bunu gerçi o hal kararı resmi gazetede yayınlandı. Onu görüyoruz ve yayınlanırken de ilginç karar sayısını da vereyim. 2016 bölü 9064 9064 9064 e, Milli Güvenlik Kurulu'nun şu tarihli ve sayılı tavsiye kararı ile bakanlar kurulunca 20 Temmuz 2016 tarihinde kararlaştırılmıştır diyor. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı daha büyük yazılmış. Altta da Binali Yıldırım başbakan daha küçük yazılmış. Öyle bir hiyerarşi de var. E, haberde şey de deniyor. Hükümet OHAL ilanının ilk adımında anayasada öngörülen sürenin yarısını kullandı diyor. Ama e, tam da doğru bir ifade ibare olduğunu Olmadığını düşünüyorum Süresi 6 ayı geçmemek üzere Diyor yani maksimum zaten bu Yani sanki böyle bir Lütuf yapılmış gibi yarısını Kullandı e, yeri kalanını sonraya Bırakıldı diye bir şey yok Ayrıca da şimdilik diyelim 3 ay süreyle devam edecek olan olağanüstü Hal kararı resmen yürürlüğe girdi ama Şimdilik 3 ay uzayabilir Her zaman mümkün bu bunun da e, Tabi e, Doğan Akın e, T24'ten çok e, önemli bir Hoş bir hizmette bulunmuş Bütün okullar için ve Darbe mevzuatı ayakta Darbeciler bastırıldı 15 soruda olağanüstü hal rejimi diye kur kurmuş meseleyi Ve kanuna göre Hangi ha, Olağanüstü hallerde Hangi yetkiler Kamu otoritesine veriliyor Bunu söyleyelim bir doğal afet ve ekonomik gelişmeler üzerinde ilan edilenler de dahil olmak üzere bütün olağanüstü hallerde alınacak tedbirler başlıklı dokuzuncu maddesine göre bu genel yetkiler şöyle özetlenebilir. 28 madde var bunların hepsini saymak bütün saatimizi alabilir onun için de bunu yapmayalım ama şunları söyleyelim. Gerek görülen bölgelerde yerleşim ve giriş-çıkış yasakları yani bazı yerlerde yerleşemeyebilirsin, girip çıkamayabilirsin. Gerek görülen yerleşim yerlerini boşaltmak, başka yerlere nakletmek, kitle nakilleri de olabilir. Her derecede resmi ve özel eğitim öğretime ara verilebiliyor. Öğrenci yurtlarını geçici veya sürekli olarak kapatabiliyor. ...gazino, lokanta birahane, meyhane... ...lokal, taverna, diskotek, bar... ...dancing, sinema, tiyatro ve benzeri... ...eğlence yerleriyle kulüp vesaire oyun salonlarını... ...otel, motel, kamping, tatil köyü... ...ve benzeri konaklama tesislerini denetlemek... ...ve bunların açılma ve kapanma zamanını... Tayin et, ...sınırlamak, gerektiğinde kapatmak... ...ve bu yerleri... ...olağanüstü halin icablarına göre kullanmak... ...diye gidiyor... ...görevli personelin yıllık izinlerini sınırlamak... ...şimdi önemli bu tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara el koymak. Yani gazete, radyo, televizyon kanalları filan. ama bu sefer. Doğrudan evet. E, bu çok önemli bir yetki veriliyor. E, efendime söyleyeyim e, halkın beslenmesi, ısınması, temizliği için gerekli gıda, madde ve eşyalarla her türlü yakıt, sağlık, tedavi ve tıpta kullanılan ilaç kimyevi madde, alet ve diğer şeylerin imali, satımı, dağıtımı, depolanması, ticareti konularında gerekli tedbirleri almak öngörülüyor. Gerektiğinde el koymak. Bu Mazlo'nun en altındaki üçgeni galiba. Mazlo üçgeni var ya çeşitli evet. ihtiyaçları listeleyen. En altında yeme, içme, yaşama, barınma gibi evet. şeyleri barındıran. Bu kısmı onu ilgilendiriyor. Yani e, iş yerlerini kapatmakta fazla fiyatla satan imalatı durduranlar hakkında filan diye gidiyor tedbir alınmak. Fazla fiyatla satana tedbir mi alacaklarmış? Evet. 9 Karadeniz ve hava trafik düzenine bu da önemli ulaştırma araçlarının ilgili bölgeye isterse bütün bölgeleri isterse sadece ilgili bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya saklamak. Peki e, bu 9 maddede saydım. hepsini saymadım ama önemli olanları kendim gözümüze göre saydık. Şimdi devamını da getiriyorum. Ek tedbirler var kanunun şiddet hareketlerinde alınacak tedbirler başlığını taşıyan 3. bölümündeki tedbirler alt başlıkta 10. maddesi. Sokağa çıkmak sınırlanabiliyor veya yasaklanabiliyor. Yani sokağa çıkmayı da fiilen saati belli değil yapabiliyor. 11 belli yerler ve saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını araçların seyirlerini yasaklayabiliyor araç girip çıkmalarını dolaşmasını 13 evet. şey 12 e, kişilerin üstünü araçlarını eşyalarını aramak aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarını el koymak yani sokakta giderken de olabiliyor kişilerin eşyaları üstü aranabiliyor. 13 ülke genelinde ilan edilmemişse Doğan Akın'ın notu bu olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleriyle bu bölgeye hariçten dışarıdan girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak kimlik taşıma zorunluluğu geliyor. 15 ve 16 çok önemli 14 ve 15 pardon. Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayınlanmasını ve dağıtılmasını, bunların olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak, basılması ve neşri yasaklanan, yayımlanması yasaklanan kitap, hı hı. dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı yani basılı malzemeyi, Toplatmak Efendime söyleyeyim İnternet bunun içine giriyor mu peki Yani giriyor. gördüğüm kadarıyla giriyor. İnternetin en üst geçiminden... evet. Önce yapılmış bir şey bu ama giriyor O, o konuda Doğan Akın'ın notu var Şimdi söyleyeceğim onu da Geliyorum oraya da e, 16 Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait Kuruluşlara ve bankalara kendi üç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek. E, 17. Her nevi sahne oyunlarını yani tiyatroyu ve gösterilen filmleri yani sinemayı denetlemek, gerektiğinde durdurmak yani oyunu ya da gösterilen filmi gerektiğinde durdurmak ve saklamak evet. giriyor. 18. Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını ve naklini yasaklamak. 20, her türlü cephane, bomba, tahrip maddesi, patlayıcı madde, e, radyoaktif madde veya böyle eczalar filan, onların naklini izle, hazırlanması yapılmasının naklini izle, bağlamak veya yasaklamak. 20, demin 21 demiştim, 20 demiştim ama şimdi 20. E, kamu düzeni ve Kamu güvenini bozabilecek kanısını uyandıran, kanısını, izlenimini uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak, yani şüphe üzerine ve veya bölge içerisinde belli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak. 21. Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak. Herhangi bir yere girmek. 22. Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak. da çok önemli bir madde. Ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin ve tahsis etmek. İzne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak. 23. İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya fesi dışında işçi çıkartmalarını, işverenin de durumunu dikkate alarak 3 aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek, işçiyi koruyan bir şey var burada. 24. Dernek faaliyetlerini her dernek hakkında ayrı karar alarak 3 ayı geçmemek kaydıyla durdurmak, ve 25 anayasanın 121. maddesine göre e, sınır ötesi harekat planlayıp icra, icra etmek şimdi burada neler oluyor olağanüstü hal uygulamaları bu bizim çok alışık olduğumuz bir şey bizim kuşağın e, neslin 1980'lerin ikinci yarısıyla 1990'larda sansür ve sürgün kararnameleri ifadeleriyle de tarihe geçmiş bir şey yani bu ıı, anayasa çerçevesinde hazırlanıp ayrıntılandırılan olağanüstü halk kanunu yerleşmeyi, seyahati ve basın özgürlüğünü, seyahat özgürlüğünü, basın özgürlüğünü ve yerleşme özgürlüğünü, iskan özgürlüğünü yok edecek nitelikte olduğunu belirtiyor Doğan hakkında Yasada sahne dünyasından derneklerin kapatılmasına, toplantı ve gösteri özgürlüğünün tamamen yok edilmesinden, İzin verilen gösterilerin devletçe takibe alınmasına ve devlet adına el koymalara uzanan olağanüstü yetkiler sıralanıyor. Ve e, şimdi senin soruna geliyorum. Yani evet. işte söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek gerektiğinde kayıtlamak ve yasaklamak yetkileri açık ki basın yayın ve ifade özgürlüğü tamamen yok edebilecek hükümler olduğu açık. Ayrıca söz konusu düzenlemelerin Twitter ve Facebook başta olmak üzere sosyal medyayı hedef alan sınırlamalar yolunda kullanılması ihtimalini de ekleyelim demiş. Bunu yasaklayan bir durum yok çünkü. Ve iki şey daha var. Haklara ilişkin sınırlamalar dışında da kısıtlamalar var mı? Var evet. E, 26. Mahalli idarelere ait yetkiler başlıkları maddede yeniden kurulması halinde olağanüstü hal bölge valiliğinin ya da il valilerinin mahalli idare organlarınca alınacak kararların uygulanmasını kendi onaylarına bağlayabileceklerini hükme bağlıyor. Bu önemli yani valilerin bütün yerel idarenin etkilerini üstüne alıyor, alabiliyor. Bölge vali ya da il valileri tek tek ve 27 olağanüstü hal yöneticilerin karar ve işlemlerinin yargısal denetiminde sınırlama var mı? Var. İçişleri Bakanı valilere tanınan yetkilerin kullanılmasıyla ilgili idari işlemlere karşı idari yargıda açılacak davalarda yürütmenin durdurulması kararı verilemez diyor. Yani evet. dava açsam bile yürütme durmuyor. Devam ediyor olağanüstü hal. Bu oldukça ön, bunun geleceğini öngören Doğan Akın'ın Yaptığı bir şey Şimdi burada kötü Çok kötü tabi bir sürü Haber var kısıtlama var Ama ikinci kötü haberde Şu Ayşe Kadıoğlu'nun Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Ayşe Kadıoğlu'nun Okuduğumuz yazısı ve internet sitesine de Yayınladığımız web sitemizde de Yayınladığımız yazısında e, ifade özgürlüğüne ve düşün, kritik eleştirel düşünceye e, uygulanan tabutu at, çakılan son çivi dediği ve şeyle beraber e, bu Reichstag yangınından sonra e, olup bitenleri anlatan paralellikleri çeken Nazi Almanya ile yazısını şimdi bir kez daha gözden geçirmek lazım, hatırlatmak lazım. Yani halkın e, başkanının halkı ve devleti korumak için kararnamesine çok benzeyen bir durumla bütün bireysel ve vatandaşlık, özgürlük ve haklarını askıya alıyor anayasanın yedi bölümünü dönemin en önemli özgürlükçü, liberal anayasası olan Weimar Anayasası'nı yedi bölümünü askıya alarak bu olağanüstü hal yasasını geçerli kıldığını oradan da gerisi tarih dedikleri şekilde olduğunu söylemiştik bu da e, Türkiye'de de bu darbenin bastırılmasının iyi demokrasi açısından çok önemli e, bulunduğu tarafıyla eş, eş zamanlı olarak aynı zamanda da yaygın bir demokrasiyi sınırlandırıcı etkilerin de yolunu açtığını da tahmin ediyorduk yani Ayşe Kadolda da onu söylemişti Şimdi onu da gördük. Sonuç ikinci bir emre kadar sokaklarda kalın diyen bir cumhurbaşkanı var ve aynı zamanda bütün olağan dışı yetkileri hukuk devletini askıya alan bir durum var. Bu böyle. Ee, Türkiye'de üç ay süreyle olağanüstü hal ilan etmeye karar verdik diyor. Bu arada kredi notunu düşürmüş Türkiye'nin de S&P Standard and Poor's kuruluşu ona da siyasi bir karardır diyor SMP bizimle hiç uğraşma yatırımlarımıza nasıl devam edeceğimizi göreceksin bak Osman Gazi Köprüsü'nü açtık 26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açacağız Avrasya Tüneli'nde açacağız sizin gücünüz bizim yatırımlarımıza yetmez diyor yarın bakarsanız bakarsınız bunlar piyasaya bol bol virüs de salarlar lan demiş. likidite sıkıntısı söz konusu değil. Olmayacaktır da diyor. Merkez Bankası ön açacağı açıklamalarını yaptı. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yapacağını düşünüyorum demiş. Türk evet. Bunu da e, şeyle bunun yankılarını da Seyfettin Gürsel'le bugün ekonomik gidişat programında konuşma e, fırsatımız olacak. Öte yandan tabi ee, önemli belirtmemiz gereken bir noktada darbe girişimi operasyonları e, sürmekte olanca hızıyla sürmekte olan ilan edilmeden de başlanan bir şey ee, binlerce gözaltı ve tutuklamada son duruma ilişkin şöyle bir açıklama vardı dün öğle saatleri itibariyle bu çok artmış da olabilir 6746 gözaltında asker sayısı tutuklu asker sayısı 1258'e yükseldi denmişti. Başbakanlıkta Fuat Ayni operasyonu yapılmış, 10 mühendis gözaltına alınmış ama e, bir uzun bir sessizlikten sonra Fuat Avni hesabında yok gene yakalandık. Evet ama diye bir mesaj geldi. Fuat Ayni aynı zamanda mitoz bölündü. Şimdi kısa seyfi ve Al Mustafa Koçciyi ettiği iki karakter ortaya çıktı. Kavga etmeye başladı bu karakterler. Rahmet Davut da soyutlaşmaya doğru gidiyor. Evet. Siberleşme evet. yapardın. Sibelleşmeye sanallaşmaya Evet e, yani Pelikanlar da diyorlardı Ama şey var burada e, Gene yakalandık diye bir süre ses çıkmadıktan sonra gelmiyor. Birden fazla kullanıcısı olduğundan bahsediliyor hesabı evet. Mersin'de 4 vali yardımcısı gözaltına alınmış İslahiye'de alay komutanlığında görevli 8 subay tutuklanmış Selik'te 2 savcı tutuklanmış Elazığ'da 1 albay gözaltına alınmış Fırat Üniversitesi'nde 14 dekan rektörle istifa direkçesi vermiş. 3 öğretmen valilik kararıyla görevden uzaklaştırılmış. Serbest bırakılmış olan 6 hakim ve savcıyı tekrar gözaltına almışlar. Edirne'de 2 asker, 7 hakim ve savcı tutuklanmış. Üsteğmen ve Başçavuş tutuklanmış. Çanakkale'de 16 hakim ve savcı tutuklanmış. Gelibolu'da 10 subay tutuklanmış. karşıda 10'un karı koca olmak üzere 11 hakim ve savcı tutuklanmış. Konya'da 32 hakim ve savcı 25 asker 2 emniyet müdürü tutuklanmış bir kurmay albay tutuklanmış 32 hakim ve ha, onu söylemiştik 2 emniyet müdürü tutuklanmış e, generaller tutuklanmış İstanbul'da tutuklanan asker sayısı 788'e çıkmış 1522 şüphelinin sorguları devam ediyor. Adıyaman'da ikisi polis, biri adliye zabıt katibi 3 kişi tutuklanmış. Kayseri'de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu tutuklananların sayısı 48'e ulaşmış. Batman'da 5 subay tutuklanmış. Ayvacık'ta 3 gözaltı yapılmış. Bir belediye meclis üyesiyle birlikte 3 kişi. Pardon. İzmit'te darbe girişimine destek veren 21 asker tutuklanmış. Zonguldak'ta 10 hakim ve savcı tutuklanmış. Emniyette işlemleri devam eden 14 ve hakim ve savcının adliyeye sevk edilecekleri bildirilmiş. Böyle gidiyor. Evet. Bolu'da, Düzce'de, Adana'da, Bartın Ulus'ta, Mersin'de, İzmir'de, Eskişehir'de, İstanbul Bakırköy'de, Isparta'da, AFAD müdürü bir yerde Anadolu adliyesinde 5 hakim ve savcı, 39 hakim ve savcı bitiriyorum. Toplam 48 kişiye tutuklama talebi, hakim ve savcılara e, liseyi nerede okudunuz diye soruyorlarmış. Bankasya'da paranız varsa neden çekmediniz? E, böyle kitlesel tasfiyeler başladı diye de yorumlar Tutuklananlardan var. bir tanesi de İstanbul Eski 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Ömer Diken. Ömer Diken balyoz davası sanıklarına toplamda 930 yıl hapis cezası vermiş olmasıyla biliniyor. Davanın 236 sananın yeniden yargılanma sonucunda beraat ettiğini hatırlatalım. Öte yandan selam tevhid soruşturması kapsamında 49 hakim ve savcı için tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkartıldığını da söyleyelim. Eski HSYK 1. Daire Başkanı Ömer Okur'da tutuklanmış. Peki oyuna kimler giriyor? Bunlar oyundan çıkanlar olarak nitelendirilebilecek isimlerden bir tanesiydi belki. Oyuna girenler arasında da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde bulunan çok sayıda isim tutuklanırken yerlerine yapılan atamalarda... Şu ana kadar balyoz davası kapsamında yargıdan 3 askerin atamasının yapıldığını söyleyerek başlayabiliriz. Evet. Şimdi değişiklik bunun devamını oluyor. da getireceğiz zaten. Ee, yani e, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun darbe girişimine ilişkin açığa aldığı savcılardan birisi 2 ay önce ölmüş. Evet. Ölmüş bir adam açığa almışlar yani. Hı hı. E, dolayısıyla da Saygı Öztürk'te ee, Sözcü Gazetesi'nde Ankara temsilcisi de şöyle yazmış açı alınanların listesi iki yıl önce bile düzenlenmiş olabilir diyor. Yani mezarda görevden alınan biri ve eski görev yerleri yazılıymış açı alınanların listesi incelendiğinde. Yani listeler önceden hazır mı? Zaten başka türlü olması da zor bu kadar büyük kapsam. Yani herkesin elinde bir liste var. O listeyi şey yapmaya çalışıyor. Yani. tutuklamaya çalışıyor. O listeyi, kendi istediği listeyi tekrardan ortaya çıkarıp hüküm ve idare gelmeye çalışıyor. Listeler dolaşıyor etrafta. Eski Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Daire Başkanı İbrahim Okur kaçarken yakalandı haberleri çıkmış ama o ölmüş. Aa, kaçarken dediniz de dün iki tane bot Yunanistan'a doğru gidiyordu. F-16 uçakları havalanmıştı botu bombalamak için. Ne oldu o olay haberiniz var mı? Yok duymadım bile. Kuleli Askeri Lisesi'nin 62 öğrencisinin tutuklandığını eklemeliyim. Yaşlarını biliyor musun? Askeri Lise öğrencisi. Lise 14 ile 17 arasında Liseli. değişiyor. Evet. Neden tutuklamışlar? Darbeci oldukları için. Allah Allah. Lisedeki öğrenciye kadar inmişler mi darbe evet, yapabilmek inmişler. için? Evet inmişler. Bunu söylemeye çalışıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 626 eğitim kurumu için kapatma kararı almış. 626 eğitim kurumu. 524 özel okul, 102'si diğer eğitim kurumları kapatıyor. Zaten Milli Eğitim'de ikinci dalgada 6538 kişiyi vurmuştu. Görevden alınanların sayısı 21.738'e ulaşmıştı. Ee, ayrıca mecliste operasyon oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bombalanan mecliste. 8 üst düzey yönetici görevden alınmış. 2 yöneticinin de görev yeri değiştirilmiş. Bayağı meclis başkanı e, Görev yerini neden değiştirilmiş? Yani bu olayda ya hep ya iç değil mi? Bu ya hiple ya için arasında bir şey değil mi? Yani kusura bakma sen masumsun ama buradan gitmen lazım bir süre demek gibi bir şey değil De mi? Yoray evlerini değiştirmek. Çok yoruma açık yani hiçbir şey artık hiçbir şey bilinemiyor. Yani yorum da yapılamıyor. Yorum da yapılamıyor. Evet yani Ölmüş adamı görevden alma olduğu için yani cemaatçilerin tasfiyesi olarak yorumlanıyor iki genel sekreter yardımcısı, hukuk hizmetleri başkanı ve başkan yardımcısı, bütçe hizmetleri başkan yardımcısı, araştırma hizmetleri başkanı, basın ve halkla ilişkiler başkan yardımcısı, destek hizmetleri başkan yardımcısı görevden alınmış. İki başkan yardımcısında görev yerleri değiştirilmiş ama nerede olduğu bilinmiyor. Yalnız daha devamı var haberin evet. 200, 200 <gülüyor> evet, kişi pardon. daha gidecek deniyor. 200 kişi daha evet, gidecek. mecliste Hı. ne kadar çok. Yönetecek. Bakanlıklarla alakalı olduklarını söylenen çeşitli açıklamalar yapıldı. Evet hepsi var. Ee, şey bazı Anadolu bazı. Ajansı'nın haberinde şey diye geçti. Yani bayağı Fuat Avni yakalandı diye geçmiş. Sonra DHA yalnız Doğan Haber Ajansı bilgisizdirmekle suçlanan Koç Yiğit'in açığa alındığını belirtmiş. Böyle karışık bir şey var. İşte abise çıktı ondan sonra. Yine hmm. mi yakaladınız beni görevimin başındayım ifade. Bunu herkes takip edebildi. Yani artık roman hikaye, roman gibi yani bir hikaye gibi olmaya başladı. Şey grafik novel deniliyor ve evet. O tip onun internet versiyonlarından bir tanesi grafik olmaya başladı. Normal yani, YÖK'te rektörler dahil bütün akademisyenlerin yurt dışına çıkışını yasaklamış. O, tatiller yani görevlendirme, dışında. Görevlendirme evet görevlendirme yok yurt dışına görevlendirme yapılmasını yasaklamış daha yani, doğrusu. Görevlendirme yapmasın. Evet ama tabii onların hep çoğunun yeşil ve gri pasaportları olduğu için bunu kullanmaları zor olacak. Ayrıca yurt dışında çalışma yapan akademisyenlerin durumlarının da ivedilikle incelenerek bir zorunluluk yoksa en kısa sürede geri çağrılmasını. Yani bir zorunluluk yoksa geri gelin diyorlar. Canlı mı olacak açık bilinç acaba? Türkiye Üniversitesi'nde değil ki. Yurt dışındakileri kendi vatandaşlarından bahsetmiyor mu burada? Yani kendisi görevlendirmesiyle gitmiş olanlardan bahsediyor. Herhalde, Kimden bahsediyor? Herhalde. Yani zannetmiyorum şeyi. Ayrıca YÖK dört üniversitenin rektörünü açığa alıvermiş. Gazi, Dicle, Yıldız Teknik ve Yalova Üniversitesi e, rektörlerinin açığa alındığını. Çeşitli kaynaklarda artık Gazi kaynak veremiyor. Gazi Üniversitesi mi? Gazi Üniversitesi'ne rektörünün açığa alınması da ilginçmiş gerçekten. Evet. Ankara'nın en büyük üniversitelerinden bir tane. Gazi, Dicle, Yıldız Teknik ve Yalova. Yıldız Teknik de var? Ee, bu arada da Mizah Dergisi Leman'ın son sayısı darbe özel sayısının dağıtımı polis tarafından engellenmiş. Diyanet Başkanı da Gülen cemaatine bu husumet fedaileri yapısı nasıl oluştu demiş. Şimdi bir ara veriyoruz. Dejavü çalacağız biraz aradan hem arada girerken çünkü yeni jenerasyon için şey değil ama bizim kuşaklar için tamamen bilinen bir şey. Zaten 22 iki yıl sürmüştü olağanüstü hal. Durumu yanlış hatırlamıyorsam daha önce de şimdi de yeni bir şeye girilmiş oldu. Hayırlısı olsun diyelim. Açık Gazete All time around the wheel I would probably know just how to deal With all of you And I feel Like I've been Crossby Still Nash ve Yang'dan dinlediğimiz ünlü parça Dejavu deja vu. ya da e, biz bunu daha önce görmüştük anlamına geliyor. 20 yanlış hatırlamıyorsam 20 küsur yıl ayakta kalan bir şeyden bahsediyoruz. Ulan lan hal tekrar gündemimize geldi zaten. Hiçbir 2002'ye kadar hiçbir zaman ayıklanmamıştı maddeler. Şimdi kesin olarak kaldırılması 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ironik bir şey aslında geldiği iktidara geldiği zaman kaldırılmıştı. Şimdi tekrar ona girmiş durumdayız ve bunun şeyleri de görülüyor. Ben şeyi de anlamadım istihbarat zaafı var deyip darbeyi öğrendiği ismi de açıkladı. Bu dünya tarihinde ilk defa oluyor aile içi bir istihbarat eniştemden öğrendim diyor. Bu da herhalde uzun süre konuşulacaktır. Ya da eniştesi bu olayları çok daha önce öğrenmiş ondan ve istihbarattan, ona göre uyarmış kendisinde olabilir. Zaman üzerinden düşünüyorum herhangi bir art ne daha O aynı gün içinde. Çok saatlerden bahsediliyor yani evet. burada. saat Yani çok uzun zaman, geldi. aylar önce değil yani. Yok. Bu, evet. Saatler önce. Evet arada geçen. En Diğer kişilerden öğrendim. Evet ilginç bir şey yani. Peki, e, bu böyle. E, şimdi e, devam edelim aslında. E, Karaman ve Zonguldak'ta iki kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı. İnternette darbe girişimini öldükleri iddiasıyla. Bu daha olağanüstü gelmeden e, ondan sonra e, tüm askeri hakim ve savcılar hakkında soruşturma olacağını biliyor muydun? Anadolu Ajansı. Bütün yani Türkiye'deki bilimum Askeri, savcı ve hakimleri soruşturma başlatılmış. Sadece bu darbeyle alakalı mı yoksa daha önceki kararlarda da alakalı Dar, olacaktı? Darbeyle alakalı anladığım kadarıyla. 99 general ve amiral tutuklandı zaten. E, fakat bu da ilginç. Spor Bakanlığında büyük bir tasfiye var. 245 personel görevden atılmış, uzaklaştırılmış. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç. E, kızının düğününde kaçırılan kor general de gözaltına alınmış. Ee, bu da çarpıcı. Naksan Holding'e bir baskın yapılmış ve 9 kişi gözaltına alınmış. Holding binasında arama sırasında. Konsolosluk plakasının bulunduğu araçta da arama yapılmış. Ne çıktığını söylemiyorlar. Ee, ya, ve... Yani gönüllü istiyor ki buradaki darbe girişiminde bulunan insanların da aynı şekilde neler söylediğini söyleyelim, aktaralım, kendi ifadelerini yer verelim ama bu insanların... E, ifadeleriyle verilen fotoğraflarda işkence izlerine, bariz işkence izlerine rastlanması kaşı gözü patlayan insanların, morarmış insanların olması, bu soruların pek de e, sağlam kafayla verilmediğini, bu ifadenin pek de sağlam kafaya da verilmediği ifade. Zaten açılması oluyor. isteniyor. Evet. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri ve darbe soruşturması kapsamında tutuklanan piyade yerba Levent Türkkanın Gerçekten çarpıcı fotoğrafları var. Yani kafası gözü patlamış, yarılmış, elleri sarılı, yaralanmış, karnı yaralanmış. Üstünde bir böyle hastanelerde kullanılan bir şey var gibi. Bandaj. Hem bandaj hem de örtü. Evet. Yani hasta bakıcıların kullandığı türden bir örtü. Karnı sarılı, gözü patlamış, kulağa yaralı, yanağa yaralı filan. Ve orada Anadolu Ajansı şey diyor, Orgeneral Akar'ın yaveri Levent Türkan itiraf etti diyor. Hürriyet'in haberi ve Hürriyet bu haberi basıyor. Bu fotoğrafları da yayınlıyor ama hiç şeyden bahsetmiyor. Anadolu Ajansı servis etmiş Levent Türkan'ın fotoğraflarını yani bariz darp ve işkence hatta izlerini taşıyan her iki eli de sarılı, karnı da sarılı, gözü, ağzı, burnu, gözü de dağılmış vaziyette bir insandan bahsediyoruz. Ve itiraf etti diyor. ve buna herhangi bir yorum getirmeden vermiş Hürriyet evet. gazetesi de. Yeni fonksiyonu da böyle herhalde. Devamı da mı? Buyurun. Hı? Aynı haberden bahsedeceksiniz. Aynı haberden bahsediyoruz. Şöyle bir şey yapmış ama sabah şey Hürriyet gazetesi. Darbe girişiminin lideri olduğu ileri sürülen eski hava kuvvetleri komutanı ve yaş üyesi Orgenel Akın Öztürk'ün de aynı şekilde fotoğrafları çekildi ifadeleri alanında videoları da aynı zamanda var tutuklandıktan sonra gözaltına alındıktan sonra özür dilerim. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bir gün sonra 16 Temmuz Cum Cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Orgenel Akın Öztürk'ün gözaltına ilişkin ilk görüntüleri de pazar günü yayınlandı. Arkadan kelepçeli olan Öztürk'ün sağ kulağının bandajlı olduğu yazıyor burada tasvir evet. ediliyor. Öztürk'ün vücudunda küçük morluklar vardı deniliyor. Gözaltında Akın Öztürk'e ilişkin ikinci fotoğrafta ise dünkü Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan fotoğraftan bahsediyor. Pazartesi günü sevk edildiği adliye koridorlarında çekilmiş. Bu sefer organel Öztürk'ün Öztürk Sol gözünün altındaki ve sol yanağının altındaki morluk dikkat çekiyormuş. Bundan bahsediyor, bunu tasvir ediyor Hürriyet Gazetesi. Belki düşmüştür. İlk fotoğrafta çizgili tişörtü olan Öztürk'ün ikinci fotoğrafta gömlekli olduğunu söylüyor. İlk fotoğrafa görülenden daha bitkin olduğu da aynı şekilde aktarılmış. Elleri arkadan kelepçeli halde bekleyen Öztürk'ü her iki yanında da polis bulunuyor. Yani, yani Benim şu andaki en büyük korkum parlamentoyu bombalamaya kadar cesaret edebilecek olan bu insanların bir gün kahraman olabilmesine itebilecek süreç ama ya yani en büyük korkum bu ama e, bu haberleri vermekle de e, bu şekilde yapılmasına bir zemin hazırlanıyor farkındalar mı değiller mi bilmiyorum ama e, böyle bir zemin hazırlandığına dair korkularım var benim işte e, şeyin e, havacı or generalin havacı generalin resmini iki ayrı fotoğrafını koyarken belirtiyor ama e, Orgeneral general akarın yaverinin şeyinde hiç bahsetmiyor bu şeyden. Evet, ondan bahsetmiyor. Ben, i̇tiraf etti. Yani işkenceyle diyor. beraber bu insanları da aynı şekilde verilen ifadelerinin de inandırıcılığının kaybedildiğini de söylemek gerekiyor galiba. Şüphesiz yani. Dün işkence altındaki insanın herhangi bir insanın ne ifade verdiği nedirce önemli olabilir ki? Hem o or generalde Öztürk müydü? Ne unuttun? Evet. Hem de. Akın Öztürk. Akın Öztürk'te hem de Levent Türkan haberlerinde iki farklı ifade var. Önce şey kullanılıyor yani özellikle Öztürk'te itiraf etti sonra etmedi şeklinde çıkmıştı Anadolu. Neyse paralel yapının buluşma noktası olduğu söylenen Halit Paşa konağı yıkılmış sen onu biliyor musun Biliyorum efendim. Binayı da yıkmışlar. Evet. Dün ev Belediyesi. 90'da çıkmış binanın yıkım kararı. Ama şimdi yıkılmış. Evet neden? 90'da çıkan binanın... paralel yapının buluşma noktası olduğu Hayır için. neden 90'da çıkmış bu yasak? Ve şeyi bozduğu için Tarihi dokuyu bozduğu do, için do. Tarihi dokuyu bozduğu için binayla alakalı 90'dan beri yıkım bekliyormuş ancak şimdi yıkılabilmiş evet. binada Böyle bir durum söz konusu Fethullah Gülen'in de SSS, SSK maaşı Emekli maaşı kesilmiş Bak doğru çok ilginç Ama herkesin sorduğu soru şu Bu zamana kadar terörist başı ilan edilen bir kişinin Terörist olarak görülen bir kişinin Neden emekli maaşı veriliyordu Yani bu, bu ya şey... ne, Neden verilmesin ki her, herhangi şu ana kadar herhangi bir e, delil ortaya konmuş değil. Amerika Birleşik değil Devletleri mi? de bir tek delil bile terör örgütüyle ilişkili Hı. şimdiye kadar konmuş değil. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileri de zaten delil gösterirseniz iade etmeyi düşünürüz Hı. dediler. Biz de yolladık delilleriyle dedi başbakan. Peki. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim asıl. Ee, Tarhan Erdem şöyle bir yazı yazıyor T24'te. Böyle giderse devlet başımıza çökecek başlığını taşıyor. Daran Bey yazısında diyor ki, Cumhurbaşkanı'nı Başbakan izledi. Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı, Başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu ve ardından toplanacak Bakanlar Kurulu'ndan sonra önemli kararın açıklanacağı kamuoyuna bildirdiler diyor. Bu noktada bir ara vereyim, senin söylediğine döneyim. Parlamento, Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk, hatta dünya tarihinde de bir darbecilerin e, parlamento şey, binasını e, bombalamaları hava e, uça savaş uçaklarıyla ilk defa görülen bir şey. Yani akıl almaz bir olay. Pinoş'a bombalıyordu sanki. Tankla mı bombalıyordu? Başkanlık sarayına. Parlamento Sarayı. değildi. Ha, evet. Evet, evet. E, parlamentoda bir tek bir albay e, Tehero adını da hiç unutmuyorum. İspanya'da Frankist bir, Frankocu bir albay geldi. Ona da ...milletvekilleri müdahale ettiler... ...yaptırmamışlardı... Ee, ...o da ayrı bir darbe hikayesi... ...fakat burada ilginç olan şey... şey bir, ...ilk defa bu... ...korkunç olaydan, akıl almaz... ...olaydan, vahşet olayından... ...sonra, darbe... E, ...vahşetinden sonra... parlamento ilk defa toplandı dün... ...ve gözlerin orada olması... ...gerekiyordu... Ona mukabil Cumhurbaşkanı'nın e, El Cezire'de ve bilmem nerede of, yaptığı, ne Konya'da ama. yaptığı şeyleri e, şey yapıldı ve üstelik de bir milletvekilinin de oradan görevde e, hemen uzaklaştırıldığı bir var. Sırrı Süreyya Önder'in ve meclisten hiçbir şey çıkmadı. Bu da tuhaf değil mi? Elde, El Cezire konuştu e, Cumhurbaşkanı. O hal açıklamasını yapmadan önce Türkçe yaptı açıklamasını. El Cezire'den İngilizce'ye çevrildi. Sonra Habertürk tarafından El Cezire'den İngilizce çevrilmiş olan Metin Türkçe'ye tekrardan çevrildi. sesi üst üste dinlemek gibi zorlukla karşı karşıya kaldı bu insanlarda. Evet fakat yani şey diyor. Zordu yani. Yani asıl mesele FETÖ meselesi değildir. Kalıcı etkileri olabilecek asıl ve büyük mesele darbe girişimine katılanları yakalama politikasıdır diyor. Gözaltı tutuklananlar ve işine son verilenlerin sayısı inanılmayacak yükseklikte diyor Tarhan Erdem. T24'teki yazısından okuyorum. Binlerce kişinin işine son veriliyor. Pardon şu satır öncesi. Telefonu olan birini ihbar ediyor. Haydi savcılığa sonra gözaltı ve tutuklama. Binlerce kişinin işine son veriliyor. Niçin? Kim istediği için belli değil. Belli de olamaz. Bu eğilim 1960 ve 1980 darbelerinden sonra yaşandı. İşte onun için deja vi diyorum. 27 Mayıs sonrasında kuyruk edebiyatı yaratılmıştı. Sen duymuş muydun Yok, bu Evet, çok bilinen bir şeydir halbuki. Yani senin bilmemen normal tabii. Yaş gereği kuyruk DP'li Demokrat Parti'li olduğu iddia edilen ama yakalanmamış etkili ve yetkililer için kullanılıyordu. O kuyrukçu filan e, terimleri geliştirilmişti evet. terminolojisi. İhbar edenlerin çoğu kuyruğun yerini almak isteyenlerdi. O günün siyasal liderleri kuyruk yakalamayı temel iş olarak görmediler. Eğilimin genişlemesi bir ölçüde önlendi. Ama 1980 sonrasında da ideolojik tasnif içinde binlerce kişi eziyet edildi, işlerine son verildi, uyduruk mahkemelere gönderilip hapishanelere sokuldu, siyasal kadrolar dışlandı, yetişmiş insanlar heba oldu. İnsanlar hapishanedeydi veya emekli olmuştu, devlet varlık içinde yokluk yaşadı yıllarca diyor. 15 Temmuz tuhaf biçimde son çıkan yargıdaki düzenleme ve askere sağlanan hukuksal korumalarla birlikte geldi işte sayıyor son 3 günde hangi usulle olduğu anlaşılamayan biçimde 30 vali görevden alındı 42 kaymakam, 102 general 5000'in üzerinde asker yüzlerce subay, az subay 140 yargıtay 30'un üstünde danıştay, üyesi 3000'e yakın yargıç ve savcı Maliye Bakanlığında 1500 <gülüyor> İçişleri Bakanlığında 8000 üzerinde Milli Eğitim Bakanlığında 15000 üzerinde memur ve diğerleri görevden alındı tutuklandı, gözaltına alındı Bunlar diyor tamir edilemeyecek hasardır devlet teşkilatında. Bazı usullerden bakanlar ve amirler hep şikayetçi olmuş, boşalt doldur yöntemine özenilmiştir. Ee, örneğin 2011 seçimlerinden sonra kanun hükmündeki kararnamelerle bakanlıkların her birindeki üst memurların hepsi müşavir yapıldı. Yerlerine yeni yakınlar tırnak içinde alındı. Sonucun ne olduğu belli. Bugünlere geldik. Dünkü televizyon haberlerinden ihbarların sürdüğü yeni tutuklamalar ve görevden almaların devam ettiği anlaşılıyordu. Değer verdiğiniz sürece devam eder ihbarlar diyor. İhbarların hepsi doğru olması için, hepsinin doğru olması için devletin tamamı FETÖ'cü olmalı. Bu işlemler hangi hukukla yapılıyor? Bir iki günde binlerce memur hakkında karar verilebilir mi? Devlet memurları kanunu usul ve esas hukuk kurallarının uygulanmadığı, adalet ilkesinin göz ardı edildiği çok açık. Cumhurbaşkanı ve hükümet katılanları tek tek çıkarıp ayıklama politikasını hemen ama hemen bırakmalı ve bıraktığını açık yürekle, içtenlikle ilan etmelidir. Hükümet işi çoluk işi ve çoluk çocuğu derdine düşen devlet memurlarına açık biçimde güvence vermelidir. Darbe girişiminin başındaki kişiler yakalanmış ve soruşturma başlamıştır. Artık yakalanmayan suç ortaklarının yakalanması hükümetin işi olmamalıdır. Tekrar yazıyorum. Bugün MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarında katılanları tek tek çıkarıp ayıklama politikasının terk edildiği açıklanmalıdır. Böyle giderse devlet başımıza çökecek demiş. Peki açıklandı mı? Değil mi? Hayır. Bu önce yazılmıştı olan Arda açıklamasından. Parlamento ve Bakanlar Kurulu ve MGK toplantısından önce yazılmış Tarhan Bey'in yazısı. Böyle bir açıklama olmadı. Böyle giderse devlet başımıza çökecek demiş. Independent yazarları Britanya basınında da BBC Türkçeden aldığımız şeyler var. Türkiye'de kurumların işi boşaltılıyor diyor. İçi boşaltılıyor diyor. Patrick Coburn yazmış. Aynı şekilde Orta Doğu bir Independent'ın aynı şekilde The Times gazetesinin şeyi de Tamamen aynı şeyi yazıyor ikisi. Hayır adını hatırlayamadım şimdi yazarın. Ha, Alexander Christie Miller de ülkeyi zayıflatıyor, kurumları içi boşaltılıyor diye yorum yapmışlar. Böyle bir durum var Tarhan Bey'inkine. Paralel, aman paralel demişim, onu sildim. Benzer yorumlar var. Şimdi ara verip ekonomik durumu konuşalım. Açık Gazete Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, ekonomik ve genel gidişat üzerinde biraz konuşmalıyız. Dün akşam o hal ilan edildi, beklenen bir şeydi ama da bu demokrasi anlamına çok vahim sonuçlar getirebilecek bizim, senin, bizim kuşağın bir hayli. Ee, şey oldu, aşina oldu. Yıllar, uzun yıllar süren olağanüstü hal, hukuk, hak ve temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir dönem şimdi 3 ay boyunca gene devam edecek. Ama e, bu Standard'ın Poor's bu arada değerlendirme kuruluşu da e, Türkiye'nin notunu kırmış. Bana da e, kuvvetli eleştirileri vardı Cumhurbaşkanının. Genel gidişatı bir değerlendirir misin ekonomik olarak? şimdi bir kere tabii bir, bir, bir dizi çelişki söz konusu hükümetin tavrında bir taraftan çok küçük bir azınlığın bu darbe girişimi şey diyor marifeti diyor. Öbür taraftan 50 bini bulan öğretmenler, yargıçlar, memurlar, savcılar, hakimler, bakanlıklar, meclis, evet tutuklanıyor gözaltına alınıyor bir kısmı tutuklanıyor şimdi biraz önce gördüm mesela anayasa mahkemesinin iki üyesi tutuklanmış yani evet. neye dayanarak tabii yargı bu tutuklamayı yapıyor deli mi yok etceklermişler mi karışmışlar yurt dışına mı kaçacaklarmış Anayasa Aa, Mahkemesi yani Türkiye'nin en yüksek yargısı. Tabii bu ama evet. bir şey tezahürüydü yani oraya sadede bir an önce gelmek istiyorum <gülüyor> ee, ve batıda zaten yatırımcılar, yabancı yatırımcılar özellikle bundan daha ilk saatlerde itibaren tedirgin olmaya başladılar. Türkiye'de işte bu hukuksuzluk şey hukuk devletinin adım adım yok edilmesi, otoriter sürüklenme savrulma bunlar daha da güçlenecek. Endişe buydu. Şimdi şeye de baktığın zaman Zaten e, finansal piyasalardaki gelişmelere gayet ilginçtir ya yani Pazartesi günü çok vahim değildi o kadar. E, tabii ki e, şeyi saymıyorum Cumartesi günü Pazar günü sağ sığ sağ diyorum sığ siyah piyasalarda işte dolar anormal fırlamıştı falan bu bu şoklar normal ama Pazartesi günü. 3'e geliyordu. sıfır ikiydi Borsa tabi düşmüştü o. Daha çok etkileniyor. Ama sınırlıydı. %5 civarı 6 civarı bir düşüş vardı. Yani bu teknik ayrıntılara biraz gülüyorum Yok yok Nerede girmek gerekiyor tabi. Çünkü ne olduğunu... Verin. Evet etki anlamak lazım. Hani bize komplomu kuruyor dışarısa bizi batırmak mı istiyor? Müttefiklerimiz seviyor olmak istediğimiz Avrupa Birliği yoksa ne oluyor tam bunu anlatabilmek için. Şeyde de sınırlıydı tahvil e, faizinde gösterge faiz diyoruz. E, yükselişte nispeten sınırlıydı. E, tabii bir sermaye çıkışının işaretleriydi bunlar. E, ama... Yani öyle olağanüstü bir durum yoktu çünkü Türkiye büyük bir travma geçirmiş hafta sonu ama ne zaman şeyler açıklanmaya başladı işte biliyorsun yok Eğitim Bakanlığı'nda 15 bin sonra 20 bine çıktı işte bu ve Avrupa'da şey vermeye başladı tetki vermeye başladı Avrupa Birliği'nin yöneticileri işte komisyon üyeleri vesaire uyarılar gelmeye başladı. Türkiye şey etmesin bu fırsatı şeye çevirmeye kalkmasın diye hukuku çiğnemeye e, çünkü idam cezaları da biliyorsun e, geri getireceğiz denmeye başladı ki. Bu çok temel bir şeydi, e, koşullardan bir tanesiydi. Avrupa bunu duymak bile istemiyor. Sembolik değeri en çok evet, yüksek olan Avrupa Bu yarılar gelmeye başladı. O saatten itibaren tekrar... Yani normali finansal piyasalarda istikrarı durdu. Gidiş tekrar tersine çevrildi. 3.0 0 şey dolar artmaya başladı. Ondan sonra ve tabii diğer şey borsa düşmeye devam etti. Faiz artmaya başladı piyasa faizi. Bu nasıl olumsuz baktığına yatırımcıların büyük göstergesiydi çünkü şeye bağlıydı. Yani ben de yazdım bunu yani ilk, ilk şeyin pazar evet. söyleyebileceğim buydu. Yani Batı ile özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerin kopma noktasına gidebilir. bu. Büyük bir risk. o zaman Türkiye ekonomisi bunu kaldıramaz. Ee, o arada Mudisz de bir şey yaptı, açıklama yaptı. Dedi ki ben izlemeye alıyorum ki bu bence normal bir şey, hareket, normal bir karar. Çünkü bu gelişmeler oluyor, siyasi risk at çıkmış durumda. Yani darbeciler devam eden anlamında söylemiyorlar bunu zaten. onu görsün, bu, O halin gerekçesi olarak da onu söylemeye çalışıyor. Ya darbe bastırılmış bitmişsen neden o hal ilan ediyorsun? Tabii başka bunun amaçları olabileceği. Herkes görüyordu ee, MUDİS'in de tavrı Normaldi yani alt tarafı 2 ay 3 ay gelişmelere Bakacağım diyor nereye doğru gidiyor Batı ile ilişkiler ee, Ama ondan sonra işte, Durmadılar Ve endişeleri adeta Şey edecek ölçüde Doğrulayacak ölçüde İşte dün gece O hal ilan edildi tabi bekliyorduk ama bu şeyin beklediği bir de yani şeyin tedirginliği de çok iyi de çarşamba günü. ekonomi Bakanları ya merak etmeyin işte piyasa yanlısı şeyler kararlar alınacak vesaire bu. O halin piyasa yanlısı nasıl bir kararsa o tedirginlik de seziliyordu yani bir taraftan. Ve bu ilan edilince tabii tekrardan dolar döviz kurları tekrar yukarı fırladı. Faiz bugün ve borsa büyük bir ihtimalle daha da düşecek. Borsanın e, kaybı bu son 3 işte gün içinde şeye vardı %15'i geliyor. Belki daha da artacak tabii bugün. Bilmiyorum açılışta ne olur. Bir de Türk Lirası'nın da şeyi sebeple. gösteriyor. Türkiye ekonomisi bir kere dışarıdan sermayeye muhtaç. Dolaylı temposu belki onu da arada atlamayayım yani o bir acıl davranış olarak da ben de gördüm. Tabii Cumhurbaşkanının o eleştirileri sen sen kim oluyorsun da bize karışıyorsun çok anlamsız çünkü sonuçta bize karışmak için yapmıyor kendine vazife hissediyor yabancı yatırımcıların baktıkları bunlar birçok büyük fon zaten bu rating şirketlerinin doğru veya yanlış. Çok çuvalladılar da biliyorsun büyük krizde... Evet. Ee, ama e, böyle bunların siyasi işlevleri yok ya da üç takıl... şimdi çok biliyorsun popüler oldu, rating şirketlerini üç takılıyor etmiyor ee, yanlış da yapabilirler mi tek üstünden porsun bence aa, çok şey gördüm yani biraz acul bir şey hemen gece yarısı e, hiçbir hazırlık yapmadan aniden not düşürme pek ol olası değil. Onları Tabii onlara sormak lazım yöneticilerine neden acele davrandınız diye. Çünkü onlar da diz gibi bir tavır alabilirlerdi. Ama son tahlilde sorun şurada. Türkiye ekonomisi hala ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya bir kere birincisi tasarruflar çok yetersiz. Dolayısıyla cari açığı düştü ama yapısal olarak bir düzelmenin sonucunda değil, büyük ölçüde petrol fiyatlarındaki muazzam düşüş sonucu oldu. Zaten bu darbe vesaire olmasaydı ikinci yarı o kadar da şey görünmüyordu. İşte hem çok en yakın zamanda açıklanan Dünya Bankası'nın var, OECD'nin raporları var. Bunlara baktığımız zaman da görülüyor. Ya ben de o kanattaydım. İkinci yarıda mesela cari açıktaki küçülme büyük ihtimalle tersine çevrilecek. Yavaş yavaş atmaya başlayacak. Çünkü petrol bugün işte 50 dolar civarında, geçen yıl ikinci yarısında geçen yılın 30 dolar civarındaydı. Yani en basitinden %50 petrol fiyatlarında artışla karşı karşıya gelecek ekonomi. Şimdi sen zaten e, dışarıdan gelecek sermaye ciddi ölçüde ihtiyacın var. Bunu üstelik borçlanarak büyük ölçüde karşılıyorsun yani krediyle. Çünkü doğrudan yabancı sermaye çok tedirgin olmuştur. Şimdi bütün bu gelişmelerden sonra tabii ki burada bir sorun yaşanabilir. Rating şirketleri de sonuçta buna bakıyorlar. Böyle bir sorun yaşanırsa o zaman finansal piyasalar yüzdik karşısızlaşır. Zaten şey, katılaşmış durumda enflasyon. Tekrar yükselmeye başladı ikinci yarımda herkes Yükseleceğini söylüyor Merkez Bankası bile dahil Neredeyse e Şimdi ekonomi yönetiminin Bu şeyi e, manage edemeyeceğini e, bu, bu sorunlu bir dönemi Yönetemeyeceğini Hele bu saatten sonra Daha büyük hatalar yapılabileceğini yani Hatta demeyelim de Avrupa Birliği ile özellikle tabi Amerika Birleşik Devletleri dedi bu arada siyasi kriz şeyde bu, masada mas evet. Fethullah Gülen'in iadesi ettin etmeden hikayesi Çünkü bu, bu yani sen daha iyi bilirsin Ömer. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten Amerikalılar da söylüyor bunun bu siyasi kararlı olmaz yargı meselesidir diyor. Evet suçların iadesi sözleşmeleri ve delil göstermesi gerekir şüphesiz evet. ki. Onu da Reuters'da yapılmış bir ara soruşturma var küçük. E, yıllar da sürebilir e, kabul etse dahi ki bu hiç Aynen şüpheli yani. değil. Yıllar sürebilir deniyor. Halbuki böyle bir izlenim yok yani ben bir de Seyfettin başka bir şey sormak istiyorum şimdi bir yandan da diyor ki demokrasi, hukuk devleti temel hak ve özgürlükler konusunda hiçbir vatandaşımızın kurumun endişesi olmasın diye konuşuyor ya bu şeyler vatandaş değil mi Allah aşkına bu 50 bin tane işte ben de onu soracaktım e, kardeş, çok büyük bir çelişki içeren bir olmaktan şey mi? olmaktan çıktı mı korkmuş bir şey yani totaliter rejimlerde e, aydata onları çağrıştıran şeyler oluyor. Evet yani hiçbir kurumun, hiçbir vatandaşımızın endişesi e, olmasın dediği anda 60 bin civarında insan e, yerinden e, yani evet. e, yüksek yargıçlar, e, yüksek akademi rektörler, görevden alınanlar ve, ve sayısız tutuklamalar var. Evet. Yani bu bir tabi gösteri aslında. Evet. Yani şeye bana karşı gelmeyin şeyi, bir anlamda. Evet bir onu soracağım. Bir de, bir de yani tam bunu söyledikten sonra o halin içinde görüldüğü gibi Doğan Akın da güzel bir değerlendirme yapmış T24'te kanun maddeleri arasında dolaşarak yani her türlü özgürlüğün askıya alınması, medyasıyla evet. toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle, konuşmayla vesaire akla gelebilecek bütün sivil temel vatandaşlık haklarının askıya alınabilmesini öngören bir yasanın ilan edildiği an merak etmeyin demokrasi, hukuk, devleti, temel hak ve özgürlükler konusunda hiçbir yani, vatandaşımızın bu, endişesi olmasındır. Bir durum var çünkü Dediğim gibi yani gene üst takıldan bahsetmeye başladı. O Rus uçağın düşüren pilotların başına üstüne yıkılacak galiba bir güveniliyordu de evet. değil mi biz başbakan o zaman Davutoğlu dememiş miydi? Ben verdim bizzat emir diye evet. Yani bir akıl alır gibi değil bu üst takıl kimdir? Onlar uzaylılar değil herhalde. Ee, büyük bir ihtimalle batıyı kastediyor yani Türkiye'nin müttefiklerini bir taraftan değil mi ee, NATO'nun içinde yer alan bir ülke ee, ve NATO'dan da uyarılar gelmeye başladı ki bu hani bu konularda en son uyarı yapacak e, evet. teşkilat e, NATO her şeye rağmen demokrasi demokratik ülkelerin kurumudur diye. Onlar bile e, uyarmak zorunda kaldılar. Şimdi bugün tabii Avrupa Birliği'nden e, bu o hale e, yönelik ne şeyler tepkiler gelecek e, ve bundan sonrası tabii ne olacak? Yani ekonomiye dönecek olursak ya yani bir kere zaten darbe olmasaydı da sıkıntılar vardı. Öyle bir krize doğru gidiş yoktu. Onu hep tekrarlıyorum. E, ama e, bu darbe sonrasında. Çünkü darbe doğrudan ekonomiye etkilemez. Sonuçta üstelik başarısız kalmış bir darbe. Hani başarılı olsa evet. Türkiye kalırsa, sürüklense tabii o zaman çok daha vahim olurdu. Ama e, esas siyasi yönelimi rejimin yönelimi çok ciddi endişe yaratıyor. Demokratik ülkelerde eğer Avrupa Birliği ile müzakere süreci zaten şu anda zoraki iki tarafta tut sürdürmeye çalışıyor bunu ama çok açık bir şekilde Türkiye'de ekonomi bakanları devreye girdi o cumhurbaşkanının hani sert çıkışından sonra referandum yaparım işte bu müzakere sürecini son veririz falan onu unuttular çabuk çünkü çok ciddi bir çıpa teşkil ediyor bu süreç her iki tarafta bunu ne pahasına olursa olsun sürdürelim diyor ama çok açık bir şekilde özellikle Avrupa parlamentosundan bunun sınırları var diye daha önce de uyarılar gelmeye başlamıştı. Şimdi bu saatten sonra böyle bir gidişatta sanıyorum bunun hakikaten kopma ihtimali var. Dolayısıyla bu ciddi bir darbe olur Türkiye ekonomisine çünkü ne o zaman şeyi doğrudur sermaye gelmeyeceği için işte buna sabun stop temiyor. Çok başka nedenlerle çeşitli dönemlerde hem Türkiye hem başka ülkeler yaşadı bunu. Bu olduğu anda sen ekonomiyi çeviremezsin. Ayrıca özel kesiminin borçlanması devam ediyor. 300 milyara 250 milyar civarında dolar civarında lira diyorum. Zaten senin özel kesiminin borcu var. Bütün bunları çevirmek için dışarıdan gelecek paraya ihtiyacın var. E bu para da senin ülkenin nereye doğru gittiğin ne kadar güvenli olduğuna diktatör ülkelere para verilmez yatırım yapılmaz diye bir şey yok ama <gülüyor> bu geçiş döneminde, istikarsızlık döneminde e, tabii ki çok büyük darbe yer. Şimdi bunu bizimkiler komplo diye görüyorlar. Bence işte şizofrenik tarafı burada. Evet belki şeyi de söyleyeyim yani SP... basıyor, darbeyi şeydi e, tezgahladı. Olmadı başarısız oldu şimdi ömür düğmeye bastı şeyler üstümüze geliyor reyting şirketleri yatırımları para akımlarını sermaye akımlarını durdurmak istiyorlar. İşte o da olması yani bir gün bu antidemokratik otoriter gidiş Avrupa'yla köprüleri attığında o zaman da diyecekler üst takıl üçüncü düğmeye bastı komplo kurdular bize. Evet, i̇ki şey sormak istiyorum. O, bir o, tanesi, evet yani bir tanesi standartın, purzun ya yani S&P'nin, e, Türkiye'nin e, BB artıdan BB negatife, e, pozitiften Yok, BB negatife getirmiş ne, izlemeyi de negatif almış. Yani bu şu demek de sonra bir süre sonra gidişata göre tekrar düşürebilirim demek. Yani şey kendi açıklaması şey diyor BB artıdan BB negatife görünüşünü de durağından negatife dönüştürmüşler diyor. Ve bizimle hiç uğraşma yatırımlarımıza nasıl devam edeceğini göreceksin. Sizin gücünüz bizim yatırımlarımıza yetmez. Ve yarın bakarsınız bunlar piyasaya bol bol virüs de salarlar. Farklı evet, bazı adımlar atmaya dönemler. Anlamadım. Tabii işte bir köprü yapıyoruz işte gördüğünüz gibi köprüler açtı. Evet. işte tüneller yapacağız. E şimdi bu yatırımlarla standart empuçun e, müşterilerinin diyelim ya da daha doğrusu standart empuçun e, notuna e, itibar eden ve o nota bakarak karar veren yatırımcılar köprüleri yapanlar diye ki ne ilgisi var? Evet, yani, ben de bunu soracaktım. Peki yani bunu doğrudan işte sıcak para dediğimiz. Türkiye borsasına yatırım yapan işte tahviline devlet tahviline yatırım yapan büyük fonlar işte biliyorsun finans varisi uluslararası bu senin ya kötü yapıp yapmadığına bakmaz ki yatırdığı paranın karına bakar ve bundan da Türkiye'yi her biri izleyemeyeceğine göre bu, kişi, bu alanda uzmanlaşmış şirketlere bakıyorlar doğru yanlış rating şirketleri dediğimiz evet. ha onlar canım bunlar bu işten anlamaz deyip yatırım yapan büyük fondlar varsa onu bile ama yok böyle bir şey o dolayısıyla istediğin kadar kötü yap yani ne alakası var finansal mesele. Peki iktisatla ilgili başka bir şey bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu elimizdeki belli sayıdaki gazetenin hepsinin arka sayfalarında yani Hürriyet'te sabahta mesela akşamda Yeni Şafak'ta Stard'a Habertürk'te ve Milliyet'te tam sayfa bir ilan görüyoruz. Türkiye'nin dört bucağı tek yürek Vodafone diye. Bu Medyanın bu finansmanı e, konusunda bir, bir şeyler söylemek mümkün mü? Çünkü darbe e, teşebbüsünden hemen sonra çeşitli üniversitelerin e, reklamlarının ve bazı şirketlerin çok yoğun şekilde e, böyle hamasi bayraklı ilanlar verdiğini, vermeye devam ettiğini görüyoruz. Bunun anlamı nedir? Ya vallahi siz de söyleyin görüşünüzü yani bu, biraz bu bir hisleri tabi toplumsal bir histeri Vadafon'a talimat gelip de şey ettiğini sanmam orada bu piyasada büyük bir rekabet var biliyorsun evet. kampanya üstüne kampanya yapıyorlar karşılıklı birbirlerinin pazar paylarını şey etmek, kendi pazar paylarını büyütmek tabi rakiplerinin aleyhine cümleliyette de varmış büyüyen gördüm. bir pasta değil artık zaten Çoban bile şey oldu hani enjeköşündeki vatandaşın bile cep telefonu var. Ee, o bakımdan e, bunu sanıyorum fırsat bu fırsat deyip, hani bu işte büyük milliyetçi duygular kavardı. Ondan sonra onlardan yararlanalım biz Türkçelden önce ilanı verelim. Evet. diye herhalde davranıyorlar ne bileyim ben evet, bugünün en çarpıcı Başka yorumlayamıyorum yani görüntüsü bu yani elimizdeki gazetelerin tamam, şey, tamamında yani bu, bu, bu var üniversitelerde de bu şeylerinizi gelin cübbelerinizi giyip gelin yürüyüş yapacağız şeyleri yaygınlaştı dün o da çok şeydi yani tedirgin bir izleyiciydi evet yani ne darbe bastırılmış gerekirse bildiri yaz demokrasi için ee, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günkü yapacağı mitingi de bu açıdan çok önemsedim doğrusu inşallah daha a, düzgün hakikaten demokrasiyi şeyten savunan darbelere askeri her türlü darbeye karşı çıkan sloganlarla büyük bir e, gösteri olur umarım Seyfettin Bey. ona izin verecekler ha, bu arada işte ne de onu hani, Taksim gösterilere yasaktı. Açıldı. Evet yani hatta e, bir boyusu iki... yaptırmıyorlardı ama hiç şey olunca hiçbir gösteriye izin vermiyorlardı. Şimdi ikinci bir emre kadar meydanları bırakmak yok diyor. Ama aynı zamanda yani, da o hal e, yasası içinde evet. de her evet, türlü o bu ne oluyor? Hem o halde ilan etti. Ne meydanlarda hala ne yani neyi şey diyorsun? Bu bir tabii ki siyasi gösteri. işte Bu zaten endişe yani. bu ve buna benzer bütün o tutuklamalar, gözaltılar zaten tedirgin etmiş vaziyette Batı'ya sen bir şey mi soruyorsun? evet pazar günü yapılacak olan bu CHP'nin mitinginin iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu olmaz değil mi? bu ohal yasaları gereken. Yani o zaman büyük bir haksızlık olur evet hmm. yani ne nasıl yapacaklar zaten onu okuyamadım galiba Cumhuriyet Halk Partisi bir tepki vermiş mi o hale? Ben de göremedim yani, onu. Ee, ayrıntısını gece, okumadım. Gece geç vakit, gece yarısına doğru açıklandığı Yani Tabii hiç. ki ha haksız değil. Yani bu, o hal fırsatıyla Vay, sen o hale karşısın diye herhalde bilmiyorum. onu Birazdan görürüz. Ee, karşısın diye senin mitingini de yasaklıyor. Çünkü valilere ver, verildi. Muazzam yetkiler. Vali isterse İstanbul valisi ben yaptırmıyorum bu mitingi diyebilir. O zaman tabi daha da şey e, kopacak. Yani o siyasi gerilim daha da o zaman artmaya başlayacak. Hani bir mutabakat oluşmuştu. Bunu işte teşekkürler gidip geliyordu. E, ve bu şeyde e, görüntü de o zaman tabi bozulacak. E, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi o halde o zaman mücadele etmesi lazım. Miting şey miting izni gösteri izni vermiyorlarsa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden hangi desteği istiyorlar nasıl bir demokrasi yani bütün bunlar demokrasi için yapılıyor diyeceksin bilmiyorum inşallah bu yönde gelişmez yani miting yapılır ve aynı zamanda o miting sadece darbeye karşı değil gerçekten demokrasi için bir miting olur bir, bir, da çok da kalabalık olur. CHP'den yapılan ilk açıklamayı da Türkiye konuşan Özgür Özel yapmış bu meclise vefasızlıktır, nankörlülüktür sivil darbedir demiş. Bu 3 aylık o hale karşı. Evet. Ee, MHP'den yapılacak açıklama Devlet Bahçeli tarafından gelecekmiş. O yapacakmış açıklamayı. Onun için beklenilmesi istenmiş. HDP sözcüsü Ayhan Bilgin'in yaptığı bir açıklama var. Türkiye bir süredir fiili olarak bazı şehirlerde OHAL yaşıyordu. Şimdi darbe gerekçesiyle ülke geneline yayıldı. Darbeye karşı Türkiye'de kaliteli demokrasi inşa ederek durmak gerekir demiş. Tam bu arada darbe başarılı olsaydı da olağanüstü hal ilan edilirdi, edilirdi diye de eklemiş. Evet. Hürriyette yazıyor bunlar. Büyük bir çelişki var. Yani Konya ikinci bir emre kadar meydanlardan çekilmiyor değil mi dedikten sonra aynı saniye içinde e, olağanüstü hal ilan edip sokaklarda birikmek. iki kişi bile yürümenin istenirse yasaklanabileceği bir ortam çıkıyor ortaya. Yani hakikaten şizoid bir durum var. Evet. evet. E, tü, e, dolar da yani Türk parası da tarihin en büyük değer kayıplarından birine tabii ulaştı. En hızlı, tabii. hızlı değil mi? kayıplarından e, birine uğradı. E, dediğim gibi şimdi yani bu yedişata göre bu finansal piyasalardaki istikrarsızlık biraz önce söylediğim zaten mevcut sorunları daha da ağırlaştıracak. Şimdi mesela enflasyonun zaten aklısı ikinci yarıda bekleniyordu. Aklısı bile düşmeyeceği. Yani %5'e zaten çok üzerindeyiz. Şimdi bu son şok gibi tekrar çetse şey bile istikrara kavuşsa bile bilmiyorum. Umarım o da daha büyük sorunlar yaşanmaz siyasi şey gidişat daha bir istikra doğru daha bir barışçıl muhalefetle işbirliği yapan bir yönde gelişir çok inanmıyorum ama diyelim öyle umalım ona rağmen bir tortu bırakacak ve tabii ki enflasyon bundan sonraki yapılacak tahminler göreceğiz ki enflasyon daha yükselmesi beklenecek enflasyon beklentileri büyük bir ihtimalle daha da yükselecek bu tabi merkez bankasını da köşeye şimdilik sıkıştıracak zaten artık sonuna gelmişti bu üst banttan yaptığı faiz indirimlerinin çünkü fiili ortalama faiz işte fonlama faizi deniyor buna yani fiili faiz düzeyi %8'in biraz üstüne kadar inmişti %9'a yakındı bu son indirimlerle ama zaten enflasyon aşağı yukarı o düzeyde daha fazla indirmesi bu sefer daha da bozar. Çünkü bir taraftan şey de söylüyor bu rating şirketleri ekonomi yönetiminde de hatalar yapılmamasını umuyoruz vesaire şeklinde de bir şeyi, endişeleri ifade eden söylem var. Çünkü orada da yani bugün konuşacak vakit olmadı ama ileride görürüz. Mesela önümüzdeki ay Ağustos ayında bu konu ne yapacak para politikası kurulu. Çünkü enflasyonun şimdi daha da artma ve beklentilerin daha da bozulma tehlikesi söz konusu. Şimdi bütün bunlar tabii şeyi de sorun yaratabilir. Yani ekonomi yönetiminde çelişkili hareketleri de şeytebilir, ortaya getirebilir. Riskli ...kararları gündeme getirebilir. Ee, bilmiyoruz. Yani şu anda tabii bütün bu belirsizlikler... ...sonuçta... E, ...tedirginlik yarattı. Uluslararası finans piyasasında... ...Türkiye'ye bakışında büyük tedirginlik yarattı. Büyük endişe yarattı. Risklerin arttığını düşünüyorlar. Sen şimdi istediğin kadar sana ne de... ...standartten bulsa... ...sen bize ne karışıyorsun? Biz senin üyeni değiliz diyor... Yani burada da hani Türkiye beni gel e, şey diyebiliyor eğitim şirketlerine, gel beni notla incele, çünkü ihtiyacın var serbayeye. Evet. E, standart kursu atmışız bir şeyden, evet öyle bir şey hatırladım. Daha önceki bir vukuatta, öyle e, mi? E, sana artık şey vermiyoruz demişiz. Yani bizi, notlama için değerlendirme için para vermiyoruz deyip onu üyelik diyor işte şey Cumhurbaşkanı e, peki ama standartten Purs'un e, yatırımcıları bunu e, istiyorsa e, onu Türkiye'yi notlamasına nasıl engel olacaksın üstelik bugüne kadar notu arttırdığı zaman hoşumuza gidiyor e, düşürdüğü zaman kızıyoruz sen kim oluyorsun diyoruz bu da bir tuhaf bir ekonomi anlayışı ve yönetimi için. Ben Batı'da da not düşürüyor. Şimdi, bu, krizden sonra no, notları düşen ülkeler oldu Almanya'nın bile. Düşürdü. Gerçi tabii onların hala çok yüksek dereceleri. Ama yani ne bileyim ben Merkel'in çıkıp da sen kim oluyorsun ey Moody's benim notumu ne düşürüyorsun dediğini duymadım. ...eleştirilebilir tabi... ...yani denilebilir ki şu şu gerekçeleri... ...haksız gerekçeler... ...nitekim gibi. sen de eleştirdin evet... ...vesaire ama yani... ...tuhaf... Evet. ...peki bunlar yani... ...konu sıkıntısı çekmeyeceğimiz muhakkak... ...bugünden sonra yani ama burada... ...yani iki hafta önce işte en son programı yapmıştık... ...neler oldu Allah aşkına yani? ...evet... İki. Çok teşekkür ederim Seyfettin. İyi yayınlar. Biliyorum. Görüşmek Kolay gelsin. üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şey çok zor. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Açık Gazete Things happening, bir şeyler oluyor. <gülüyor> Doğrudan doğruya e, konuyla ilgili değil. Sadece şarkının başlığı ve kendisi güzel olduğu için çaldık aslında. E, Barry Whitman'ın da doğum gününe. Whitman, e, kutluyoruz. 1946'da bugün doğmuş, 21 Temmuz. Güney Manchester'da bir müzisyen, Hermans Hermans grubunda dinlediğimiz bu şarkı ve grubunda kurucu elemanlarından birisi Davulcu. Böyle bir kutlama da var. Ve şeye devam edelim, biraz daha Türkiye ile sonra da bazı uluslararası haberler de var. Şu çok dikkat çekici, Akar'ın Yaveri itirafçı oldu başlığıyla verilmiş. Bu şimdiye kadar benim gördüğüm en tuhaf olaylardan bir tanesi Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında solda yer alıyor. Yerbay Levent Türkan'ın ifade verdiğini söylüyor. İfadesinden de Genelkurmay Başkanı Orgenel Hulusi Akar'ı dinleme işini Emir As Subayları Eserhat ve Şener çavuşlar yaptı diye itiraf etmiş. Hatta iki boğum parmak ucu kadar radyo diye tabir edilen dinleme cihazını her gün paşanın odasına herhangi bir yere koyup akşam da çıkarken alıyordum. 10-15 saat ses kaydı yapabiliyordu demiş. Şimdi bir kere bu uh, ifade nasıl hemen sızmış Türkiye'nin en büyük gazetesine bunun üzerinde durmak lazım. Fotoğrafları çekildi internette duruyor tam sayfa. Twitter üzerinden paylaşılıyor. Evet nasıl oluyor bu? İf ifade gizli kağıdını. O, gizli değil mi ifade? Muhtemelen. E, fotoğrafla Dağ çekilmiş. Daha mahkemeye bile intikal etmemiş bir soruşturmanın e, çarşaf çarşaf yayınlanmasına bir. Ben altın İkinci... sayfasını okudum ama son sayfası yok. İnternette bulamadım. E işte, e i̇ste. de işte de. yayınlayanlardan yok işte. Akar'ın e, hürriyetten iste var hepsi e, 26. sayfada devamı Hürriyetle var. Hürriyette kocaman logolu koymuş kendi bulduğu gerekçesiyle. Evet bulduğu i̇şte, gerekçesi Ama sonra de. logosu halleri de ortaya çıktı. Evet ama belki... Okumuyor bir, yani ...büyük bir şey araştırma yapmıştır Amiral Gemisi olduğu için... ...yalnız e, bir bu var... ...bir kere tamamen gizli olması gereken bir ifadenin... ...daha hiç soruşturmanın ilk aşamasındayken bile böyle sızması çok e, dikkat çekici... ...ikincisi ondan daha da çarpıcı olanı... E, ...Akar'ın veri itirafçı oldu diye büyük harflerle verilen fotoğrafta... E, ağır işkence izlerinin e, bulunuyor olması yani buna itirafçı oldu mu denir böyle bir şey de bunun soruşturmasının yapılması gerekir aslında şöyle de bir not düşmüş kendini evet. herhalde temize çıkartmak için olsa gerek herhangi bir suçlamaya karşı bu fotoğrafı Anadolu Ajansı Servise koydu diyor aldık evet. biz kullandık diyorlar yani şöyle bir durum var Türkiye'de de genellikle itirafçıların fotoğrafları şey olarak çıkmıyor. Yani Kürt mücadelesinden de bildiğimiz üzere. Türkiye'deki sol üzerinden de sizin daha iyi bildiğiniz üzere. Genellikle bu fotoğraflar verilmiyordu o zamanlar. Fakat sosyal medyayla verildiği zaman da bir geleneğin devamı şeklinde de görülebilir. Eğer bu şekilde devam edeceksek şey de var. En önemlilerden bir tanesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın veri Ali Yazıcı'nın da savcılıktaki ya, ifadeleri ama, var. Ama bunu bitirmeden bir cümle söyleyeyim. Çok önemli bir açıklama daha var. Anayasa Mahkemesi'nin eski başkan vekili Güven Dinçer, hukukçu e, gazetelerden gördüğümüze göre o general işkenceye tabi tutulmuştur demiş. Hürriyet'ten Oya, armutçun haberi yani. bu da. Gözaltına alınanların vücut bütünlüğü devletin güvencesi altındadır. Fotoğraflardan işkence olduğu çıplak gözle bile anlaşılıyor demişler. Ve insanlık dışı ve yüz kızartıcı diyorlar. Yani Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ten bahsediyor. Açıkça işkenceye tabi tutulmuştur. Yüz kızartıcıdır. Kim hangi suçtan yargılanırsa yargılansın işkence yapılamaz. İşkence insanlık dışıdır. Bütün bunların siyasi sorumluluğu kime ait? Adalet ve İçişleri Bakanlarına aittir. Orada kim oturuyorsa devlete hakim olmak ve bunları önlemek durumundadır. Bu olaylar zincirleme artarak devam ediyor demiş bunları da yani bu da hürriyetin haberi bir tarafından işte. Sokağın adamı yahut devleti temsil eden güvenlik güçleri cezalandıramaz. Ancak asayişi yerine getirirler. Görevleri şüphelileri mahkemeye götürmektir sadece. Ne yazık ki Türkiye'de çok kötü şeyler yaşanıyor. Yargılamalar hukuk çiğnenmeden yapılmalıdır demiş. Oysa yani bütün garantiler hem başbakan Bilal Yıldırım hem de Cumhurbaşkanı daha dün OHAL açıklamasını yaptığı sırada bunun tamamen hukukun üstünlüğüne dayalı olarak yapılacağını ve hiç kimse tereddüt etmesin demişti bunun uygulanacağına dair. Tam ifadesini şimdi hatırlamadım ama biraz önce Seyfettin Gürser ile konuşurken de söylemiştik demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler konusunda hiçbir vatandaşımızın kurumun endişe olmasın dediği anda işkence edilmiş fotoğraflar insan fotoğrafları e, itirafçı deniyor ve e, ayrıca da e, Anayasa Mahkemesi'nin eski başkan vekili yüksek hakim de dinçerde böyle diyor adalet yani Böyle işte yeniden yargılamada istenebilir diyorlar sokaktaki böyle. Bence e, iade-i muhakeme istenebilir diye de yazan hakimler de var. Sen ne diyordun? Ya en merak ettiğim ifadelerden bir tanesi ya da neyin ne olduğuna dair olanlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın baş yaveri. Yani daha doğrusu yaveri dün MGK toplantısındaki fotoğraftaki kayıp figürle alakalıydı. Geldi mi gelmedi mi diye işte T24'te de onun haberi var şimdi. Ee, yarım saat önce yayınlanmış darbe girişimi soruşturması fotoğraf yok önceden söyleyeyim bir fotoğrafla beraber vermemişler eski bir fotoğrafla beraber vermişler darbe girişimi soruşturmasına tutuklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başyaveri Ali Yazıcı'nın savcılıktaki ifadesinde Cumhurbaşkanı bineceği uçağın kodunu sorduysan beni idam etsinler demiş. Uzun bir haber bu muhtemelen hepsini okuyamayacağım şimdi ama son olarak bir ekleme yapayım e, konuyla alakalı ufak bir sample örnek olsun diye bu ifadeyle alakalı detayları t24 ile var okumak isteyen bakar. E, Cumhurbaşkanı'nı korumakta görevli olmasına rağmen darbe girişimi sırasında Erdoğan'ın yanına gitmek yerine askeri birliğe gitmeyi tercih etme nedeni sorulan yazıcının yani yaverin düşünemedim Marmaris yerine İzmir'i tercih ettim ve yanlış tercih yaptım. Bu tercihim nedeniyle pişmanım. Darbe girişiminin içinde olduğunu kabul etmiyorum. Fetullah girişiminin içinde değilim. Eşim Ankara'da öğretmendir. Eşimle ben doğum günü partisine tanıştık ve evlendik. Beni Fethullah Gülen cemaati evlendirmedi. O grupla da herhangi bir ilgim yoktur demiş. Cumhurbaşkanı'nın bineceği uçağın kodunu sormadım. Sorduysam ya da birine verdiysem beni idam etsinler. Yok sormayıp vermemişsem serbest kalmayı talep ediyorum. Ancak darbe girişimi sırasında yanlış tercihler yaptığımı, Cumhurbaşkanı'nın yanına gitmeyip İzmir'de kalmakla, İzmir'e gitmekle özür dilerim, hatalı olduğumu kabul ediyorum. Kutsi Barış'a cumhurbaşkanlığı kaldığı otelin adını söylemekle de hata ettiğimi kabul ediyorum şeklinde bir savunma yapmış. Detaylı olarak t evet, mevcut. Oradan evet, bakabilirsiniz. Değer. Evet. Bu arada İngiltere'de manşetlerde bütün bu şeylerde bilindiği gibi kitlesel tavsiyeler, e, tasfiyeler başladı demişlerdi. The Times, The Guardian, Erdoğan darbecileri tasfiye ediyor demişti. The Times, Cumhurbaşkanı iktidarı elinde topluyor. Ay diye bir internet gazetesi var yanılmıyorsam. Darbe sonrası Büyük tasfiye diyor manşetten verdiği habere dört sayfa ayırmış girişime. Financial Times etkili gazetede Erdoğan'ın yakın çevresine kadar uzandığı tasfiyeler diyor. Ali Yazıcı demişken oradan hatırladım Erdoğan'ın ya veri albay Ali Yazıcı'nın dahi gözaltına alınması darbe komplosunun ne kadar derinlere gittiğini gösterdi diyor. Falan. Ee, milli eğitimdeki dalgaları da söyledik. Evet, yani şeyden bahsetmek lazım. E, Human Rights Watch çok önemli bir e, şey yaptı. 19 Temmuz tarihli haberinde idam cezası çağrılarına da değiniyor. Hükümet popülist taleplere karşı direnç göstermeli dedi. Hukuku, e, bazı tanınmış gazetecilerin gözaltına alınabileceği yönünde söylentiler de çıktı. Endişe verici diyor. Ve e, bir cadı fırsatına çevirmekten kesinlikle Kaçınmalı diyor darbe girişimini. Gülen'e sempati duyan herkesin cezalandırıldığı yeni bir cadı fırsatına kaçın, çevirmekten kaçınmalı demiş. Aynı şekilde Amnesty International'da büyük bir şeyden bahsediyordu. Aynı cadı başlaması fevkalade büyük bir problem yaratır. Türkiye'nin genel durumu uluslararası hale açısından gördü. Bu böyle. Evet, şimdi biraz da öbür haberlere bakalım. Türkiye'nin dışına çıkıp çok kolay olmuyor ama özellikle ha bir de profesör doktor Sedat Laçiner ve kardeşinin gözaltına alındığını da söyleyelim. Çanakkale, Eski Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sedat Laçiner ve kardeşi Yardımcı Doçent Doktor Vedat Laçiner ee, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş, göz altındalarmış, tutuksuz yargılanıyordu zaten. Evet, şimdi e, ilginç bir şey haberinden bahsetmek e, istiyorum. Filipinlerin yeni Cumhurbaşkanı var ya cezacı olan herkesi bizzat teröristleri ben öldüreceğim diyen adam hı hı. yeni bir açıklama yapmış çok heyecan verici ee, ben tanımıyorum Paris anlaşmasında benden önceki hükümetin yaptığı şeyi yok öyle şey biz kalkınacağız demiş öyle petrol metro hiçbir kısıtlama konamaz bize. Bizim önümüze yükselmemizi hiçbir güç engelleyemez demiş. Nasıl buluyorsun? İlginçmiş gerçekten. Yani böyle evet. e, Avustralya'da da Bay Kömür denen şey bakanı geldi. E, zaten bitmiş olan işte iklim değişikliği, iklim için programında da konuşmuştuk da yani e, Josh Friedenberg diye bir adamın Eski Çevre Bakanı'nın yenilikler, yaratıcılık, inovasyon bakanı olmasından sonra yeni gelen Bay Kömür diye adlanıyormuş ve Kömür'ün insanlık için çok iyi bir şey olduğunu, ahlaki bir şey olduğunu söyledi. Tony Abbott'a benziyor eski, o da abotomi yapmıştı sanki. Yani beynimize bir şeyler oluyor, karıncalanmalar olduğunu da söyleyebilirdik böyle bir şey Birleşmiş Milletler'de hem Britanya'yı hem de Almanya'yı Paris İklim Anlaşmasına ihanetle suçlayan önemli bir açıklama yaptı Mary Robinson eski İrlanda Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler'inde iklim değişikliği özel temsilcisi ve sallıyorlar demiş. Filipinlere ne diyecek bilmiyorum ama zengin ülkeler olarak, güçlü ülkeler olarak asıl onların sallamaları çok şey, sübansiyonları kesmeleri filan bilgi çekici bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bir de şeyi söylemeliyim çok acayip bir video yayınlandı. Senin epeydir üzerinde durduğun hususlardan birini açığa çıkar görmüşsündür. Belki ben demokrasinağı da gördüm. Ee, bu Suriye'deki muhalif gruplardan biri bir çocuğun kafasını... 10 yaşındaki. Kesmiş, evet 10 yaşındaki bir çocuğun. Ve bunu da iftarla, sonradan yanlışlıkla yaptık de, diye düzeltmeye çalışmış. Nurettin El Zengi Tugayları bunlar. Nurettin El Zengi Tugayları'nın da bir kısmının işte o bölgede yani mavi bayraklar, al yıldızlı mavi bayraklar şeklinde açılan şehirlerinden de bahsediliyor. Yani e, Türkmen cephesine, Türkmenlere dair yakın, yakınlıklarından da bahsediliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bir kontrol etmek lazım. Konuyla alakalı epey bir açıklama yapıldı. E, sabah saatlerinde ortaya çıkmış bu. O hemen... Bunun önemi yok. Tarihi yazmadık müddetçe. Ee, i̇lk videoda sesleri duyulan kişiler çocuğun Halep bölgesindeki faaliyet gösteren hükümet yanlısı Filistinli bir grup olan Kudüs Tugaylarının üye olduğunu söylüyor. Evet. El Muhalefet yanlısı bir internet sitesi olan Enab Baladi çocuğun Handarat'ta yerel Nurettin Zengi militanları tarafından ele geçirildiğini duyurmuş. Nurettin, özür dilerim, internet sitesi grubun siyasi bürosundan Yaser İbrahim Yusuf'un da Facebook'ta yer alan olayı soruşturmak üzere bağımsız bir komisyon, soruşturma komisyonu kurulduğu sözlerini de aktarmış. Ilımlı de, de karşılanan, evet. yani Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin ılımlı diye destek de verdiği, hiç yok iki sene öncesine kadar silah da verdiği bir gruptan bahsediyoruz. Yanlışlık da yaptık demişler aslında. evet düzeltmişti. Adı çocuğun kafası gitmiş. İlginç bir olay daha yaşandı darbe girişimi sırasında. Dün de videoları düşmüştü. Mesela orada savaşan İranlı milislerin ee, Seyide Zeynep Türbesi'nde havaya ateş açıp Melun Türkiye ülkesinin yıkılışını kutladıklarına dair çeşitli videolar da vardı. Darbe girişimi sırasında. Evet. Bu da oradan bir başka haber. Yani böyle, böyle komplike bir şey aslında bir yandan baktığın zaman. Türkiye'de olan bir olay, bir darbe girişimi başka bir ülkede ...bulunan başka bir ülkenin milisleri tarafından... ...havaya ateş açarak kutlanıyor. Evet. Harika yani her şey. Çok ilginç şeyler oluyor ya. Şeyde mesela... ...Aksaray'ın önündeki şeyde... E, ...mitiklerde 10. yıl marşını çalmışlar. Bolu Valisi'nin... ...bundan bir ay önce, Haziran ayında... ...ya da Mayıs ayında olsa gerek... ...kaldıralım Yasakladı. artık. Yasak dedim dedi. evet. Yani dediği, evet... Ee, evet bir de şeyden bahsedelim Suriye'deki çocukların Lübnan'daki mülteci çocukların %50'si yarısı okula gidemez haldeymiş 200, 250 bin Suriyeli çocuk hiçbir okula filan gidemiyor yani dolayısıyla kayıp jenerasyon kayıp kuşak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz 1 milyon Suriyeli mülteci var orada ve yarısı okula şey 250 bini çocuk gidemiyor okula çok yani o Suriyelilerin okullara alınması devlet okullarına alınmasına izin veriyormuş kanun ama e, yer yokmuş sınıf yokmuş ve e, bir de başka kanunlarla orada yer yoksa başka yere gitsin diyemiyorsun çünkü kanunlar olduğu yerde yürülecektir deniyormuş dolayısıyla tamamen Kayıp bir kuşa hüzün verici bir durumdan bahsediyoruz. Gene bu darbeyle alakalı ilginç haberlerden bir tanesi bu da T24'te çıktı. Ankara'da darbecileri yolda terk ettiği tankı Suriye ordusunda tank sürücüsü olan ve Türkiye'ye iltica eden bir mültecinin tankı kullanarak üste çektiği iddia edilmiş. Böyle iddialar da var böyle ilginç durumlarda söz konusu. Evet artık e, olağanüstü tuhaflıkta ben şeyin adını da vereyim hemen bu olağanüstü tuhaf bulduğum haberi Duterte'nin. Adını vereyim Filipinlerin başkanı ki Filipinler deyince de geçmemek lazım. İklim değişikliği yoktur ne olacak aptalca bir şey böyle bir şeye ben imza atmadım diyen ve uluslararası hukukun en temel ilkelerini 1648'den bu yana olan temeli de sarsan yeni Filipinlerin başkanı şeyi de unutmuşa benziyor. Tayfunların Hayya'nın altı binden fazla insanı 2013'te öldüğü sonra 2014'te yeniden vurduğunu falan unutmuşa benziyor. Ne yapalım? Bana aptalca demiş. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ve en güzel haberi iki haberi sona sakladım. Bir tanesi çok kötüydü. Kötülüğü gidermek için iyi haber. Şu Kadir Topbaş, vatan hainlerinin mezarlığı kurulsun demiş. Bu önemli bir öneri yani. Fetöşizm, bu faşizm değil, fetöşizm de aynı zamanda. Evet, yani şeytanın dahi aklına gelmeyecek, kendi insanına silah doğrultacak bir terörist hareketi görmekteyiz. Ve Taksim Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinde konuşma yapmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İlla bir hani gömülmelerine izin vermiyorlar ya. Evet darbeci. Mesela da bir tanesi bir şey. orada fındık bahçesine gömülür. Evet. Bir yer ayıracaksanız ve vatan hainleri, mezarlığı diyeceksiniz. Geçenler lanet okuyacak. Her giden lanet okusun ve kabirlerinde yatamasınlar diye bir öneri getirmiş. Bu İslam'a ne kadar uyuyor bilmiyorum. Herhangi bir semavi dine bu açıklaması. Fakat seyyar da yapılmasını ekleyebilirim ben kendime. Tekerlekli olarak çünkü hainler değişiyor genellikle. Zaman içinde değişince başka bir yere nakledilebilirler filan. Böyle bir korkunçluk var. Ama iyi haberi sona sakladım dedim. Ama o insanların da bir şekilde bir ailesi olduğunu ve ailelerinin de bu olaylardan etkilenmemesi gerektiğini de söyleyelim. Kimisi mesela kardeşini reddediyor. Cenazesini de istemiyoruz şeklinde ifadeler veriyor. Ama herkes için bu durum geçerli olabilir mi? Bu konuyla alakası olmayan ailelerin ...acı çektirilmesinin ne derece doğru... ...onu düşünmemiz gerekiyor galiba. Bence bu muazzam bir empati yoksunluğu... ...bu korkunç bir şey yani. Vatan evet. hainliği mezarlığı kurulsun... Duya, ...duyduğum en korkunç ifadelerden biri. Böyle e, bir şey var mı dünya tarihinde? Yok, Vatan ben, hainliği mezarlığı. Ben bilmiyorum. Bu ilk yenilik olabilir. Bakmak lazım. Ama bütün bu kötülükleri giderecek haberimi... ...söylüyorum artık. Hadi müjdemi isteyelim. Biraz gecikmiş bir haber ama... ...Sir Jagger... Rolling Stones'un e, solisti baba oldu. Ya ne güzel. 72 yaşında hatta 73 8. defa baba oldu. Kız arkadaşı Melanie Hamrick 29 yaşında. ve Çok e, heyecan verici bir şey bu. Çünkü e, daha önceki evliliklerinden e, olan çocuklarından birinin torununun kızı da vardı. Yani Mick Jagger'ın yeni çocuğu torununun çocuğundan küçük. Hmm, evet. Hoş değil mi? Evet hoş. İşte 73 yaşında böyle 70 yaşında ve işi bitmemiş insanlardan bahsediyoruz. Bir de Mick Jagger ve Rolling Stones'u tabii şeyle de hayranlıkla andım. Ee, Küba'da, Küba'da konser verdiler ilk defa olarak ambargonun kalkmasını beklediler yani küba devriminden bu yana ayak bile basmadılar nasıl izah ettiler acaba Aa, biz bekledik sizin sizi, bizi beklediğinizi biliyorduk ama biz resmi izni bekliyorduk mu dediler obama'nın iznini amerikan bravo onlara evet. peki bitiriyoruz rolling stones çalmamızı bekleyenler olabilir ama çalmayacağız ve biz bir tuhaf sessizlik şarkısını çalarak bitireceğiz. There There's a kind of hush. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.